726, numaralı konu, devlet başkanına ancak meşru şeylerde itaat edilmesi, evet, Hazreti Peygamber Ensar'dan birini askeri bir birliğin başına kumandan tayin etti, birlikte yer alan askerlere de kumandanlarının sözünden çıkmamalarını ve ona itaat etmelerini emretti, ancak yola çıktıktan sonra bir meseleden dolayı onu kızdırdılar, bunun üzerine kumandan, bana odun toplayınız, diye emretti, hemen toplayıp bir yere yığdılar, tutuşturunuz, dedi, tutuşturdular, sonra, Hazreti Peygamber sizlere benim sözümden çıkmayıp bana itaat etmenizi emretti değil mi, diye sordu, onlar da, evet deyince, o halde bu ateşe girmenizi emrediyorum, dedi, sahabiler birbirlerine baktılar ve sonra, biz Hazreti Peygamber'i, ateşten kurtulabilmek için kabul ettik, sense tutmuş bize ateşe girmemizi emrediyorsun, dediler, bunun üzerine kumandanın öfkesi dindi ve bu arada ateş de söndü, geri döndüklerinde sahabiler bu olayı Hazreti Peygamber'e anlattılar, o da şöyle buyurdu, eğer o ateşe girmiş olsaydınız artık ondan hiç çıkamazdınız, çünkü emre itaat ancak meşru şeyler için geçerlidir.